1914 Temmuz-Ağustos ayı Avrupa'yı barut fıçısı haline çevirmişti. Saray Bosna'daki bir tetkik deftiş gezisi sırasında karısıyla birlikte suikaste kurban giden Frans Ferdinand Avusturya İmparatorluğunun Balkanlardaki iştahını ve Bosna Hersek'in idaresindeki zaafını da ortaya koydu. Sırbistan suikastçıyı cezalandıracak ve muhakeme edecekti ama biz buna güvenmeyiz. Siz adaleti gerçekleştirecek kapasitede bir devlet düzenine sahip değilsiniz. Kendiniz teröristiniz di İmparatorluk. Onun Sırbistan'a bu müdahalesi devletin istiklaliyetini tanımamak ve onun taarruz niyetini açığa çıkarmak olarak nitelendirildi. Rusya tabi hemen küçük kardeşi Sırbistan'ın hüküm, hükümetini, hükümranlığını, hakimiyetini korumak yolunu seçti. Zaten uzun zamandır kutuplaşmalar başlamıştı. Avrupa'nın iktisadi ama daha ziyade siyasi menfaatleri ve çıkar çatışmaları su yüzüne çıkıyordu. Rusya Fransa ve İngiltere ile birlikte ittifakın içindeydi. Reval görüşmesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması bile görüşülmüştü. İşte bu genç Türk hükümetini ayaklandırdı. Paylaşılmaktan kurtulmak için aslında suçlamamak lazım. İngiltere ve Fransa blokuyla ittifaka gitmek için çok uğraştılar. Ama tıpkı bugün nasıl reddediliyorsak o zaman da reddedildik. Zaten Balkan Harbi'ndeki facia... Nedense Türk ordusunu yakından tanımayan büyük devletlerde bir boş vermişlik yaratmıştı. Bu ordudan ve bu devletten bir hayır gelmez havası çıkmıştı. Buna karşılık Türk ordusunu, kara ordularını, modernizasyonu ve komuta kademelerini daha yakından tanıyan Almanya bloku aynı fikirde değildi. Onlar... İttifaka Osmanlı İmparatorluğu'nu aldılar ve sonun başlangıcı böyle gitti. Bir takım olaylar mesela İngiltere'ye ısmarlanan zırhlıların yerinmemesi ve paralara el konması, reval görüşmesi vesaire kaderi örüyordu. Şurası bir gerçek. Genç Türkler belki ilk başta haklı görünüyordu. Ama haklı ve doğru görünen ötesindeki doğruya ulaşmak, yani kendine güvenmek ve Büyük Harp'in dışında kalmak gibi ince bir politikayı yürütecek kadrolar bu hükümet çevrelerinde yoktu. Büyük Harp imparatorluğun yıkımını getirdi. Bugün buna çok ağıt yakacak değiliz, imparatorluklar yıkılmak için kurulurlar. Türklerin imparatorluğu da er veya geç idare ettiği milletleri bu memaliki bırakmak zorundaydı. Ama şekil farkı sınıflarını, okullarını boşaltacak kadar gençlerini yedek subay harbinde harcamak, demircilerini ve çiftçilerini cephelerde yok edecek ve iktisadiyatı onlarca yıl kalkınamayacak derecede boğazlamak adeta bu hükümetin suçu olmuştur. Türkiye İmparatorluğunu basiretsiz politikalar ani kararlarla çok erken ve çok pahalı bir biçimde yok etmiştir. Bu aynı zamanda milli sınırları da mahvetmiştir. Unutmayalım misak-ı milli sınırları içine mütareke ilan edildiğinde ordunun elinde olan yerler de dahildi. Oysa sonunda bunların bazılarını alamadık. Mesela Antakya, Hatay bile ancak 1939'da takip edilen politikalar ve denge oyunlarından iyi istifade etmek suretiyle ana yeniden katılabildi. Büyük harbin yarattığı sıkıntılar sadece Türkiye'yi içermez. Rusya harbe girmek istediği zaman ki hiç girmeye hazırlıkta değildi ve savaş başladığında her rücb Üç Rus askerine bir tüfek düşüyordu. Ulaştırma ve sağlık hizmetleri de bundan daha iyi değildi. Böyle bir ordu savaşa gireceği zaman genel Genelkurmay'ın zafer çığlıklarına sadece akıllı Maliye Nazırı, Kontfit'te ve onun etrafındakiler bu savaşta kimse kazanmayacak. Sadece siz değil hiç kimse kazanmayacak. Tahtlar, taçlar, anane, din, her şey yok olacak diye Feryat etmişti ama dinleyen kim? Galiba zaman çok acı bir şekilde Kontvitte'nin feryatlarını haklı çıkardı. Birinci Büyük Savaşı sadece kaybedenler değil sözde kazananlar da kaybettiler. Dünya değişti ve bu değişen dünya bir takım şeylerin, acıların içinden geçmek zorunda kaldı. Bu acılar neydi? Hayatında Ayakkabı giymemiş insanlar orduya girince çizme giydiler. Bunlar nasıl karşılanacaktı? Hiçbir devletin maliyesi bu aşırı donanımlı kalabalık orduların ihtiyacını karşılayacak durumda değildi. Para düzeni alt üst oldu. Banknotlar çıktı. Bu karşılıksız basılan banknotlar harp sonunda ayrı bir ekonomik dünya yarattı. Kadınlar İktisadi hayatın içine girdiler. Fabrikalara kadar gittiler. Bu onları çok zedeledi. Sonunda ister istemez feminist hareket ve taleplere batılı toplumdan cevap vermek zorunda kaldılar. Bunlar birinci harfde gösterilen fedakarlıkların onda birinin bile karşılığı değildi. Tahtlar ve taçlar yerinden oldu. Sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, Habsburgların Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya'nın Romanov Hanedanı ve aslında ananesi zayıf da olsa Alman İmparatorluğu da tarihe karıştı. Bütün bu olaylar bir tek şeyi, o gerçeği ortaya çıkarmıştır. Savaş yıkıcı rüzgarlarını ezdiriyordu. Galipler bile yorgundu. Ama yorgun olan galipler başka yollara tevessül ettiler. Yenilenlerden maddi ve manevi kayıplarının acısını çıkartmaya kalktılar. Çok insafsız bir dizi anlaşmalar ortaya çıktı. Bunların hepsi Paris'te tezgahlandı. Ve bugünkü Paris'in o zamanki banyolarında ayrı ayrı anlaşmalar yapıldı. Almanya ile Versay anlaşması yapıldı. Bu aslında 1871'de Sedan'daki yenilginin bir intikamıydı. Aynı yerde Alman İmparatorluğu ilan edilmişti ve o zamanın Fransa'sını dize getirmişti. Bunun intikamı yine aynı yerde alındı. Fakat işte bir bitmeyecek o Versay'ın intikamını da Hitler'in Reich Almanya'sı tekrar aynı yerde aldı. Allah'tan ikinci harpten sonra bir daha Versay'da vagon kullanmak gibi bu dalalığa hiçbirisi tevessül etmeyecektir. Avusturya ile Saint Germain imzalandı. İmparatorluk parçalanmıştı. Avusturya sosyalistleri 18'de küçük bir devletin cumhuriyetini ilan etmişlerdi. Senjerman anlaşmasıyla Avusturya'nın artık hiçbir şey talep edecek hali kalmadı. Büyük bir iktisadi sıkıntı ve imparatorluğun yıkıntısıyla hayatına devam etmek zorundaydı, edemedi. 38'de ilhak edildi. Hatta bu ilhaki Avusturya kendi teşvik etti. Ve işgalci Almanya'yı bekledi. Zavallı Macaristan'la Trianon Anlaşması imzalanmıştı. Macar taç toprakları, Hırvatistan, Slovakya, e, Ukrayna'nın bir kısmı elden çıktı. Adriatik'teki liman elden çıktı. Bu limandan elde kalan sadece donanmasını kaybeden Amiral Hortidir ve olmayan krallıktır. Bir müddet sonra Macaristan'da Belakun bir Sovyet idaresi kurduğu zaman Amiral Horti 20 bin jandarmayla donanma piyadeleriyle değil 20 bin jandarmayla bu komünist devleti dağıttı ve kendisini donanmasız amiral ve kralsız bir naip olarak ilan etti. Macaristan küçülmüştü. Küçülenler sadece emperyal topraklar değildi. Aynı zamanda Macarların yoğun olarak yaşadığı bugünkü Romanya'nın Erdeli, Yugoslavya'nın içindeki eski Yugoslavya'nın içindeki Tamaş var, Banat eyaleti ve Slovakya'ydı. Bu irredantizm Macaristan'ı daha çok sıkıntılara sokacaktır. Nihayet Nöye anlaşmasıyla Bulgaristan Balkanların en çok ezilen ve Bulgarların yaşadığı toprakları Romanya ve Yunanistan'a bırakmak zorunda kalan devletçi oldu. Türkiye'ye dayatılan ise sevirdi. Çok ağırdı. Türklere karşı Avrupa'da yeriniz yok. Ve Anadolu'da da kim isterse sizden istediğini alır. Kurak Anadolu yaylasının bir tarafına sokulsanız ve İstanbul'da da yaşama hakkı elde etseniz ne nimet havası hakimdi. Yorgun Britanya ordusunun Anadolu işgünü yapacak hali yoktu. Para bizden, can sizden hesabıyla, Venizelos'un Megali iddiası büyük idealleri adeta desteklendi. Bu Paris civarındaki anlaşmalarda, Kister Porzellan Fabrikasında yapılan hariç hemen hepsinde büyük giritli basında en çok yer alan, en popüler diplomat. Adeta Yunanistan bir zafer ve imparatorluk sarhoşluğu içine itilmişti. Çok akıllı bir adam, geleceğin belki de tek akıllı komutan, geleceğin faşist diye suçlanan General Metaksas oldu. Metaksas bize küçük ve onurlu Yunanistan yeter, küçük Asya'da yapacağınız yok diyordu. Haklıydı. Karşıdaki orduyu tanıyordu. En yenilgi zamanında bile, bu imparatorluk ordusunun bazı şeylere müsaade etmeyeceğini anlamıştı. Hele İzmir'in işgalinden sonra Yunan ordusunun daha da içerileri hareket edeceğini duyunca düpedüz isyan etti. Küçük Asya macerası denen facia böyle başlamıştı Yunanistan için. Ve yenilgiden sonra facianın mesullerinin bilhassa askeri komutanlarının hemen hepsi cezalandırılacaktır. 1900 19-15 Mayıs'ında İngiltere, Küçük Asya'ya, İzmir Limanı'ndan Yunanistan'ı çıkardı. Bu galiba hem müttefikler arasında ve hem de Türk halkı ve askerleriyle yeni statü arasındaki çatışmayı yüzeye çıkardı. Fransa takip edilen politikadan memnun değildi. Bizzat İstanbul'a bir fatih gibi giren, Balkan cephesinin muzaffer komutanı Fransız Depre, ki beyaz at üzerinde şehre girmişti, hiç de bazılarının sandığı gibi çok Türk alektarı değildi. Aksine Anadolu'daki mücadeleyi genç Türk takımının başlattığını gördüğü zaman sarf ettiği söz şudur. Bu genç Türkler her şeye rağmen Türk halkının dinamizmini temsil ediyor ve geleceği bunlar inşa edecek. İhtiyar Türk takımından iş çıkmaz demişti. Fransa milli mücadelede, başlayacak milli mücadelede Anadolu hükümetinin yanında değilse bile tarafsız olmayı seçti. Ve bir müddet sonra da kendisinin Klikya'da, Çukurova'da uğradığı bozgun üzerine İngiltere'nin, müttefiki İngiltere'nin oyunlarına ve kazığına amiyane tabiriyle ...fazla gelmekten vazgeçti ve Ankara ile anlaşmayı seçti. Hiç şüphesiz ki daha başından elemine edilen, savaş boyunca yaşadığı bütün facia ve bütün fedakarlıklar görmezlikten gelen İtalya, yeni Anadolu hükümetini müzahir olmayı hatta seçmiştir. Burada bir şeyin üzerinde durmak lazım. ...milli mücadeleye nasıl gelinmiştir? Saltanat makamıyla ile... ...genç Türklerin aksine... ...zamanında son derece... ...sempatik ilişkiler kuran... ...ve son padişahla... ...ve daha veliahtlığından... ...yakın bir dostluk tesis etmeyi bilen... ...genç general... ...Mustafa Kemal Paşa... ...durumdan istifade etmiştir. İstanbul'da kurulan... ...mütareke kabinelerinde... Harbiye nezaretini istemiştir. Bu aktif bir darbe için olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinin bu isteklerine cevap verilemeyince başka yollar denemiştir. Bitkin bir asker sınıfı vardır ve bitkin bir halk vardır. Ama Mustafa Kemal ve etrafındakiler artık Anadolu'da bir mücadele yapmaya karar vermişlerdir. İstanbul mücadelenin merkezi olamaz. Daha 918'de mütarekenin hazin yılında Trakya'da ve İzmir'de müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuştu. Millet her yerde direniyordu ama bu direnişin arasında koordinasyon yani eşgüdüm yoktu. O eş güdümü hangi politika, hangi politik deha sağlayacaktı? Ancak arkasında askeri bir başarı ve iyi intibalar olan, müspet intibalar olan bir komutan. Galiba ordu müfettişliğiyle Anadolu'nun asayişini gözleme ve sağlama görevi burada büyük rol oynamıştır. Samsun ve arkasından Amasya tamimi ve nihayet Erzurum Sivas Kongreleri'nin milli mücadelenin seyrini değiştirdiğini biliyoruz. Ankara'da meclis kuruldu. Bu meclisin amacı ayrı bir devlet, ayrı bir hükümet değil. Doğrudan doğruya saltanat makamının hukukunu kurtaracak, onu koruyacak. İstanbul'daki şartların olumsuzluğu dolayısıyla Anadolu'yu seçmiş bir hükümetti. Görünüşte tabi ki Osmanlı İmparatorluğu ortadan kaldırılmış değildi. İstanbul'da sefirler vardı ve İstanbul'un dışarıda sefirleri vardı. Ordu elbette ki kontrol altındaydı ama dağıtılmış değildi. Bir Osmanlı hükümeti vardı. Fakat bu hükümetin asayiş gücü başkentte Unkapanı Köprüsü ile Bebek Karakolu arasındaydı. O da galiba Padişah'ın sarayına ve saltanat makamına olan centilmenci devletler arası bir nezaketten dolayı. İstanbul'da müttefiklerin kontrolünü bile İngiltere üstlenmişti. İtalya, Anadolu yakasında hiçbir faaliyette bulunmuyordu. Sur içi İstanbul ise Fransa'nın denetimine bırakılmıştı. Burada Anadolu'ya silah kaçıranlar başta olmak üzere bütün milli teşekküllerin Fransa tarafından çok şedik bir şekilde kontrol edip önlenmediği bilinmektedir. Bu durumda İngiltere tahtın askeri, siyasi asayiş denetimini eline aldı. Bunu aldığı zaman da büyük hatalar yaptı. Karşımızda alışılmış Britanya Devleti yoktu. Bazı ekstremist aşırı azınlık unsurlarla işbirliği yapan, esnafın denetiminde rüşvete kadar gidilen, adaletsiz olayların sıkça görüldüğü ve milletin kendilerine gittikçe hınç beslediği bir mütareke İstanbul'u vardı. Bu mütareke İstanbul'unda alışılmamış olaylar da göze çarpıyordu. Daha modern bir hayat başlamıştı. Bazı siyasi partiler faaliyetteydi. Fakat bunların hiçbirisi itimat edilecek ve oturacak bir düzeni sağlamış değildi. Anadolu hareketi dağılmayan ve her şeye rağmen ananesini, hiyerarşisini, emir komuta zincirini elde tutan bir ordunun başarısıdır. Burada devlet mekanizmasının bütün unsurları ele geçirilmiştir. Kontrol altına alınmıştır. Eski bir imparatorluğun getirdiği yeni bir dinamizmle işte iş yürütülebilmiştir. Bir yerde İstanbul'daki damat Ferit çevreleri sık sık iddihatçılıkla suçluyorlardı. Kemal Atatürk'ün yani Mustafa Kemal Paşa'nın etrafındakilerin iddihatçılıkla olan bağları çoktan kopmuştu. Ve iddiat ve terakki liderlerinin onları sevmediği, onların da berikilerden hiç haz etmediği hepimizin malumudur. Ama bu gibi suçlamalarda haklı bir taraf da vardır. Ankara'daki ilk meclis binası bile iddiat-terakki kulübü olarak yapılmıştı. Ve nihayet milletin en dinamik unsurları Fransız defterinin de vaktinde tespit ettiği gibi bu partinin, bu fırkanın saflarındaki genç unsurlardı. Bunların bir kısmı eski iddiatçı liderleri tutuyorlardı. Hatta Enver'i intica ettiği Almanya ve Rusya'dan geri getirip milli mücadelenin başına geçirmek gibi hayalleri olanlar da vardı. Ama bir kısmı bunun artık yürümeyeceğini ve iddiatçılığı bu anlamda terk etmek gerektiğini Anadolu müdafaa-i hukuk grubu etrafında Mustafa Kemal Paşa'ya kesin olarak katılmak gerektiğini anlamışlardır. Kalabalık unsurlarda buydu. 23 Nisan'da Ankara'da yeni bir dönem başladı. Bu meclis hükümetini Asya'daki iki unsur, Afganlılar ve yeni Sovyet Rusya, Federatif Sovyet Rusya Cumhuriyeti tanımıştı. Onlarla yapılan anlaşma bilhassa Moskova-Kars anlaşmalarıyla Doğu cephesindeki problem bitmişti ve Batı'ya yönelebiliyorduk. 23 Nisan 1920'de açılan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bazı çarpıcı özellikleri vardır. Bir kere yabancı dillerde daima böyle ifade edilmesine, Türk olarak bilmemize, hatta imparatorluğumuzdan Türk imparatorluğu olarak bahsedilmesine, coğrafya olarak Türkiye diye orta çağlardan beri anılmamıza rağmen Devletimizin ismi ilk defa Türkiye olarak zikrediliyor. Bu çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Büyük Millet Meclisi hükümeti sözü bir şey daha ifade ediyor. Çok bilinçli olarak bu konvansiyonel dediğimiz meclis hükümeti sistemidir. Yani bir ihtilalci hükümettir. Fransız Konvansiyon Meclisi gibi. Hatta benzetelim o devirde bizim muhasırımız ve komşumuz olan Sovyet idaresi gibi meclise dayanan bir idare sistemidir bu. Fakat diğer meclis hükümetlerinden konvansiyonel meclislerden tarihteki bir farkı vardır bunun. Burada muhalefet vardır. Yani müdafaa hukuk grubundan gelen ve Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında itirazsız, ona tabi olan üyelerin dışında çünkü bunları hep o cemiyetler gönderdi. Muhalifler vardır. Bu muhalifler kesin padişahçı olanları vardır. Çok kesin şeriat tarafını izleyenler vardır. Solcular vardır. Ve bunlar ortaya çıkmıştır. Ve bu ikinci grubun bir kere iddiatçılar da vardır tabi ve iddiaatçıların hepsi de Anadolu hükümetine ve Mustafa Kemal Paşa'ya itaatı boynunun borcu bilen takımdan değildir. Bunlar çok kısa bir zamanda muhalif tavırlarını da ortaya koymuşlardır. Kurtuluş Savaşı bu muhalefete rağmen yürütülmüştür ve burada hakikaten enteresan, ince bir politika takip edildiği görünmektedir. Şimdi tabii bu yılların sıkıntısıyla ne oluyor? 9 Nisan 1923'te bu meclis kendini feshediyor. Dönemi bitmiş vaziyetliyor. Yani aşağı yukarı 3 yıldır. Bu. Arada ne oldu? 1 Kasım'da 22'de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı ilga etti. Çok önemli bir şey bu. İlga etti. Ve son padişah Vahdettin'e şu tebliğ edilmiştir yani umumen zaten. Bundan sonra erşet ve eslah yani ilmen ve ahlaken en üstün bir Osmanlı hanedan üyesi. Hanedana bırakıyor gene. Halife seçilecek ama bu Türkiye devletine istinad edecek. Yani hanedandan birinin halife olmak hakkıdır. Fakat iktidar devletin elindedir. Şimdi tabi saltanat ilga edildikten sonra 6. Mehmet Vahidettin İstanbul'da hanedanın en ahlaklı ve ilmi en dirin adamı olarak kendisinin seçilmesini beklemedi. Bu bir ironik deyimdir. Ve Bernard Lewis kullanır bunu. E doğrudur da Son padişa hakikaten hazineden hiçbir şey almadan Avrupa bankalarında da parası yok. Buna rağmen yapacağı bir şey yoktu. İngilizlerin malaya zırhlısıyla Avrupa'ya sığınmak zorunda kaldığı ve sıkıntılı kısa bir dönem sonra da zaten hepimiz biliyoruz vefat etti. Şimdi o zaman onun kuzeni olan, aynı zamanda da dünürü olan, çünkü bunların çocukları evlenmişti, uzak kuzenler. Sultan Abdülaziz'in oğlu olan Abdülmecit Efendi, Büyük Millet Meclisi hükümetine ve Anadolu Hareketi'ne karşı sempatisi olan bir üyeydi. Halife seçildi. Maalesef son halife bu konumunu muhafaza edemedi. Anadolu ile olan ilişkilerini hassas dengeleri iyi koruyamadı ve sonunda biliyoruz 24 Mart'ında hilafet ilka edildi ve hanedanın üyeleri yurt dışına çıkarıldı. Şimdi burada dikkatimizi çeken nokta şu 9 Nisan'da kendini fesheden meclisin yerine Artık daha muhtedil ve bundan sonraki değişikliklere daha yatkın bir meclis teşkil edilmiştir. Temmuz'da yapılan seçimlerle Ağustos 23'te bu meclis toplanmıştır ikinci devre. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kişilerinden birisi on ay kadar büyük kavgalar, büyük diplomatik çekişmelerle devam eden ve nihayet 1923'ün 24 Temmuz'unda imzalanan Lozan Antlaşmasını meclis olarak tasdik etmektir. Bu yeni Türkiye devletinin hem sınır hem müesseseler hem hayatı bakımından kuruluşunu tayin eden çok önemli bir anlaşmadır. Hala üzerinde kavga devam ediyor, bir zaferdir, bir hezimettir diye. En doğru sözü tarihçiler söylüyor. Lozan bir uzlaşmadır. Yeni Türkiye hukukunu kabul ettirmiştir. Birinci Cihan Harbi'nin yenik devletleri içinde kendine dikte edilen Paris Anlaşmaları dizisinden sevri kabul etmeyen. Bunu aslında Osmanlı hükümeti de kabul etmemiştir. Çünkü meclis yoktu. Yerine kurulan geçici şurayı saltanat evet dedi ama... Padişah da tasdik edemedi onu arada. Bu sevr reddedilen sevri ki Anadolu hükümeti kesinlikle reddetmiştir. Yeniden kendi şartlarını dikte ederek kabul ettiren, uzlaşan ve büyük bir uzlaşma ortaya çıkmıştır. Toynbee 1923 yılı ve 24'teki olayları göz önüne alarak diyor ki Türkiye aslında galipti fakat batı karşısında yenildiği kabul etti doğrudur. Yani artık hukukuyla, yaşayışıyla, nizamıyla ve yeni getirmek istediği lanetip edip adını koymamakla birlikte layıklığıyla Türkiye batı dünyasının müesseselerini kabul etme durumuna girmiştir. Ve hepimizin çok iyi bildiği gibi Türkiye artık cumhuriyet olacaktır. Yeni gelen kararı Atatürk ve arkadaşları yani o zaman daha henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa tarihteki isimlerle kullanıyoruz. Şu cümleyle ifade ediyor. Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Şekli hükümeti cumhuriyettir. Cumhur reisi devletin reisidir ve Büyük Millet Meclisi azaları arasından seçilir ekseriyetle mi seçilir, tam üylemi mi seçilir, bu yazılmıyor. Ve burada dikkat ediniz, bu eski meclis değildir. Güya muhalefetin az olduğu daha dikensiz bir gül bahçesi gibi 23 meclisidir. 286 üyesi vardır. 286 üyenin ...uzun tartışmalardan sonra sadece 158'i Cumhuriyet rejimine evet demiştir. Bu biraz üstüdür. Öbürleri hayır mı dedi? Hayırmış Cenkif, çekimler. Yani yeni rejim kabul görmüştür. Başkası artık düşünemez. Fakat tabii Cumhuriyet'in hayatı daha çok uzun bir zaman... Gerek çıkan ayaklanmalar 25 ayaklanması gerek başarısız demokrasi denemeleri terakkiperver cumhuriyet fırkası ve 1930'daki serbest fırka deneyimleriyle e, daha bu rejimin yani layık bir cumhuriyet rejiminin oturması için çok zaman geçeceğini göstermektedir. Bu münakaşa el an devam edebilir ama şurası bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü dünyadan ayıran en büyük özellik şudur. Eski bir imparatorluğun ve devletin askeri ve bürokratik geleneğine dayanıyor. Kadrolar oradan gelmiştir. İkincisi meşruiyet yani kanunilik esası göze çarpmaktadır. Anadolu hükümetinin ve meclisinin teşkili de yapılan seçimlerde. Velev tek parti rejimi 28 yıl bu cumhuriyette hakim olsa da daima bu esası ortaya koymaktadır. Ve nihayet üçüncüsü şunu açıkça ortaya söylememiz lazım. Fen bakımından, teknik bakımından, ilim bakımından gelişmesini gösteren bir cumhuriyetin, bir toplumun içine girdiği demokrasi mücadelesidir. Şunu ifade etmek gerekir. Sadece İslam dünyasında değil. Çünkü bizim benzerimiz bir tek Pakistan'dır. Orada da demokratik yapılanma sık sık zaman zaman kesintiye uğramaktadır. Ve sadece İslam dünyasında değil, üçüncü dünya bloku dediğimiz o geniş dünyanın içinde de bu demokrasiyi Hindistan'dan sonra kesintisiz, başarıyla ve çoğulcu toplum sistemleriyle ne olursa olsun götüren Türkiye olmuştur. Bu üzerinde çok önemli durmamız gereken bir konudur. 85 yıllık cumhuriyet hayatı aslında bir toplumun değişmesi ve o değişmeyi kendisinin yaratabilmesi, o bilince ulaşabilmesinin ...çok canlı ve örnek bir tarihidir.